ve âlihim ve ashabihim soru şudur. Niçin Arabistan'da bizden, bizden bir gün önce bayram yapılıyor? Türkiye'de duran bir insan Arabistan'a uyarak aynı aynı yeten aynen herhalde demek bayram yapabilir mi? Yani bir gün önce bayram yapabilir mi? Ben çok kısaca arz edeyim. Bunu çünkü bir iki defa mevizede bu birinci soruyu arz etmiştim. Çeşitli İslam memleketlerinde değişik zamanlarda hem bayramın yapılması, hem kandillerin yapılması hem Ramazan-ı Şerifin yapılması Müslümanlar arasında çok sorulup durulan bir şeydir. Çok sorulan bir meseledir. Bunu birkaç mevizede tafsilatıyla arz etmiştim. Ama burada kısaca ana hatlarıyla müsaadenize yine arz edeyim. Belki faydası olur. Bayramın bir gün evvel bir gün sonra olmasının durumu esas yani bu meselenin temelini teşkil eden husus ayın görülüp görülmemesi meselesidir. Dini aylar ve dini günler, dine ait vazifeler gökteki hilalin tulu ve grubuna bağlıdır. Şeriatı vaz eden öyle vazetmiştir. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de emri budur. Resul Ekrem Aleyhisselatü vesselam'ın bütün hadis kitaplarında birinde ikisinde değil yani bütününde fermanı budur. Hilali gördüğün zaman oruç tutacaksın, gördüğün zaman yiyeceksin, bayram edeceksin. Ama burada umumun hukuku araya girince mesela Ramazan-ı Şerif hilalinin görülmesinde hava açıksa bir cemmi gafirin görmesi Bazıları da demişler ki iki kişi görürse yeter. Bayram hilalinin görülmesinde bir insanın iftar edebilmesi için en az iki kişinin görmesi gibi teferruata ait şartlar mezheb imamları tarafından sürülmüş. Bunlar temeldeki prensiplerle alakası olmayan hususlardır, teferruattır. İşin içine insanların hakkı girdiğinden dolayı böyle bir yola sapılmıştır. Esas mesele, hilali gören bir insan, gördüğünde şüphesi yoksa Ramazan-ı Şerif yapar, gördüğünde şüphesi yoksa bayram yapar. Esas itibariyle. Teferruatıyla dahi meseleyi alsak, yani iki kişi görse, gelse, bir cem-i gafir müşahede etse ve sonra mesele iyice kuvvet kazansın diye hakimin huzuruna getirilse, kaza merci, bunu şahitlerin şehadetiyle tasdik etse ve ondan sonra radyo diliyle vesaireyle ilan etse, o zaman bu öyle bir kuvvet kazanır ki redde mesa yoktur artık bunu. İster öyle olsun ister böyle olsun, mesele hilalin görülüp ve görülmemesindedir. Onun için dört mezhebin ittifak ettiği bir husus vardır. Dört mezhepte der ki, matematik hesabıyla, ilmin nücüm hesabıyla, müneccim hesabıyla aylar tespit edilmek suretiyle Ramazan-ı Şerif tutulmaz, bayramda yapılmaz. Yani şimdi takvim hesabıyla, rasathanelere sorularak tespit edilen aylarla ne Ramazan-ı Şerif tutulur ne de bayram yapılır. Bunu evvela Allah Celle reddediyor. فَمَنْ شَهِدَ kumu şehre فَلْيَسُمْ hilal hilali gören diyor, aya şahit olan oruç tutsun, takvime şahit olan değil. İki, Rasûl-i sallallahu aleyhi ve sellem bin tane hadisiyle reddediyor, bin tarihle gelmiş. سُومُوا لِرُؤِيَتِهِ وَاَفْتِرُوا لِرُؤِيَتِهِ hilal Hilali gördüğünüz zaman tutun, gördüğünüz zaman iftar edin. Takvimdeki hesaba göre tutun, takvimdeki hesaba göre iftaretin değil. Mesele biraz daha bulanık olmaması için Allah Resulü şöyle buyuruyor. Biz ümmi bir cemaatiz. Hesap mesap yok bizde. Hilal ay şudur buyuruyor. İki defa ellerini vuruyor birbirine, üçüncüsünde bir parmağını sıkıştırıyor, 29 yapıyor. Ay şudur diyor. 29 tane hilal görürsünüz. Sonra siz ay bitti sayarsınız, ikinci ayın hilalini gördüğünüz zaman o aya mütevakkıf, vazife neyse onu yaparsınız, öbür aya mütevakkıf, vazife neyse onu yaparsınız. Efendimiz de böyle diyor, dört mezhep de Efendimiz'in sözünü böyle anlamış, bütün asırlarda icma münakid olmuş. Bütün fukaha diyor ki, müneccim ile asla vakata oruç tutulmaz, ne kadar tutulmaz, yüzde bin et, isabet etse dahi tutulmaz yüzde %100 yüz değil. Yüzde bin isabet etse yine tutulmaz hesabı ile. Bu işin bir yönü. Yani kitap böyle diyor, şeriat böyle diyor. Takvime göre oruç tutanlar neye göre oruç tutukanı hesap etsinler o zaman. Bu hususta kanaatımı arz edeceğim inşallah. Bu mevzuda şahs bir beyan bir görüş arz eden İbn-i ikinci derecede tilmizlerinden Şafii mezhebinin büyük imamlarından Hafız Sübki Diyor ki müneccim hesabıyla da olabilir Ramazan-ı Şerif. Fakat sadece o hesapla yapıp Ramazan'ı tespit eden zat ve bir de onu itimat eden bir zat tutabilir. Umumi olmaz, objektif değildir bu mesele diyor. Bu kadarına dahi o mezhepte yine gelen mühim bir imam, Şafii imamı i̇bn Hacer Heytemi meşhur Fetevayü Kübrası var, onda sübkinin bizim halk diliyle ipliğini çıkarıyor. Sen diyor, Cumhur'a muhalefet eden bu şaz rivayetle nasıl ortaya çıkarsın? Şerî ata sayıyor onu, Cumhur'a muhalefet sayıyor, Cumhur'u hak etmez sayıyor. Binaenaleyh Sübki'nin bu mevzuda mücerret yani müneccim hesabıyla şahıs kendisi tutabilir, onu itimat eden tutabilir, buna da iltifat etmemiş kimse. Bundan anlaşılıyor ki, Ramazan-ı Şerif'in tutulmasında, bayramın kabul edilmesinde esas hilal-ı rüyetidir. Ve hilali gözetme esasen farzı kifayedir. Cenaze namazını kılma gibi, bir memlekette hiç kimse hilali gözetlemiyorsa herkes günahkar olur. Anlıyor musunuz? Takvime işi bağlama bütün milleti günahkar yapmıştır, kimse işin farkında değil. Ve bütün millet bir ibadet yapma zevkinden mahrum edilmiştir, yine kimse farkında değil. Biz çocukluğumuzda dahi bu farzı yapmanın neşvesini bütün iliklerimize kadar yaşardık. Herkes isli paslı bir cam alır, yüksek bir yere çıkar, rakımı yüksek bir yere çıkar, oradan hilali gözetler zevk içinde, vazife yapıyor. Ne vazifesini yapıyor? Sahura kalkacak, sahurunu tespit ediyor. İnsanın bu mevzuda attığı her adım ona bir farz-ı kifaya sevabı kazandırır. Camı boyama farz-ı kifaya sevabı kazandırır. Hilale bakma farz-ı kifaya sevabı kazandırır. Onu bulma yakalama farz-ı kifaya sevabı kazandırır. İnsan adımına sevap kazanır. İşte ehli gaflet, ehli dalalet, işi hesapla halletmek isteyenler, Müslümanları bu ibadet sevkinden dahi mahrum ettiler. Bu da işin ayrı bir yönüdür. Bütün milleti günaha soktular, bu da ayrı bir yönüdür. Bunlar bu memlekette, Müslüman memleketinde yapılmıyor bugün. Bir de bunu hatırınıza koyun. Bir de hilalin esasen görülmesinde, İster Ramazan-ı Şerif hilali, isterse bayram hilali görülmesinde şahidi adini şart koşmuş şeriat. Yani senin namazını kılacak, senin orucunu tutacak, senin dinine inanacak. Sen biliyor musun takvimde hilali kim haber veriyor sana? Takvimin isabetini iddia etmek de isabetsizlik olur. Evvela bir takvimin hilali hesap etmesi takvime göre bir gün vardır, bir de esasen Hilal'e göre bir gün vardır. Malum Hilal, Şark'tan doğuyor yani, en uzak memleketlerde doğmaya başlıyor. Yani teşekkül etmeye başlıyor, bittikten sonra. Bu tarafa doğru geldikçe büyüyor. Mesela 24 saat içinde Hilal, güneş gibi değildir. Yani daha Şark'taki memleketlerde daha önce doğmaz. Belki batıdaki memleketlerde daha önce görülür. Neden? Çünkü Şark'ta teşekkül etmeye mesela bizden 10 daire ötede bir yerde teşekkür etmeye başlayan hilal 10 saat sonra bizim bulunduğumuz daireye gelecekse 24 saatte işte tam olacak bu. 24'te 10 büyümüş demektir bu. Dikkat ediyor musunuz? Yani onda 4 büyümüş demektir bu. Binaaleyh bizim memlekette görülür ilk teşekkür ettiği yerde görülmez. Onun için daha şarttaki memleketlerde daha önce Ramazan oldu. Bizde daha sonra olması iktiza eder. Bu akıllıca bir şey değil. Hilal bu tarafa doğru geldikçe büyür, bize doğru geldikçe büyür, şarkta olduğu müddetçe küçük görülür. Hilalin görülmesine gelince, hilal bir günlük olarak da görülebilir. Hilal yarım günlük olarak da görülebilir. Çeyrek gün olarak da görülebilir. Sıfır onda bir olarak da görülebilir. Yani onda on 10 hilali kabul ederse şu parmağım kadar, bunun onda biri de görülebilir. İyi bir istenmiş camla veya yüksek rakımı yüksek bir yerden bakarsanız görürsünüz. Veya işsiz olmayan çölde bakarsanız görürsünüz. Nitekim ben haçta bulunduğum zaman Beytullah'ın üstünde bir günlük hilali çok rahat gördüm parmağım kalınlığında. Bizim memleketimiz gibi İzmir'de çok sisli olduğundan, çok rütubetli olduğundan hava burada hilali birinci gün görmek mümkün değildir. Ama orada çok rahatlıkla görülür hilal. Hilali isterse dikkat edin, 0 onda bir görelim. İsterse 0 onda iki, onda 3, onda 4, onda 5, onda altı neyse onda 10. Bu arada hangi devresinde görürsek görelim, فَمَنْ شَهِدَ مِنْ كُمُشْ شَهْرَ فَلْيَسُمْ Ne zaman görürseniz oruç tutacaksınız demektir. Şimdi bunu çok iyi hatırda tutun. Biz binanali hilalin tam günlüğünde oruç tutmuyoruz. Bazen yarısında tutuyoruz, bazen çeyreğinde, bazen 0-10'da 1'de tutuyoruz. O bize göre tam hilaldir. Şeriat dememiş 24 dört saatlik hilal görürseniz oruç tutun. Hilali yani ayın en incelmiş şeklini hangi devrede görürseniz oruç tutun demiş bize. Birinci devresinde yakalayan bunu oruç tutuyor. Birinci devresinde tutmayan oruç ikinci gün tutuyorsa bir buçuk gün sonra oruç tutuyor demektir. Bakın işte biz burada takvimin hesabıyla birbirimizden ayrılıyoruz esasen. Biz bu akşam hilali 0.12 gördük. 0.18 daha büyüyecek ki tam hilal olsun. Ama biz bunun da orası tuttuk yarın. Astronomi hesabında bu hilal bu akşam sayılmıyor, bir sayılmıyor. Onlar saat 24'ten sonra 1 diye sayıyorlar. Ama ne zaman 1 diyor? Saat 24'e kadar bizim hilalimiz 0, 4 olmuştur. Saymıyorlar bunu. Bu eksik hilal diyorlar. Tam olması lazım. Ertesi gün hilal tam oluyor, 24'te onlara göre tam oluyor. Tam oluyor ama bir tam, bir de 0,10'da dört bir hilaldir bu. Şeriatta bir gün gitti, yarım gündü o ama. Fakat onların astronomik hesaba göre, takvim hesabına göre bir buçuk gün gitti. Anlıyor musunuz meseleyi? Bundan anlaşılıyor ki esasen takvimler gerisin geriye dönemeyecekleri inatlı bir yanlışlık içindeler. Takvim hesabı buna bağlıdır. Takvim hiçbir zaman kendi hesabından dönmeyecektir. Biz de Siddin seni oruç tutsak, mütemadiyen sıfıronda bir onda iki onda üç onda dört onda beş onda onda onda onda kadar yiyeceğiz bunu. Ne zaman onda on 10 karşımıza çıkacak o zaman bir gün diye oruç tutacağız. Bir de bunu anladık değil mi? Biz bunu hesap ettirdik. Astronomi hocalarına hesap ettirdik bu meseleyi. Bizim Türkiye'de takvimlerin yanıldığını, hakikaten yarım günlük bir gün gittiğini hesap ettirdik bunun. Bunu Diyanet değil, kim söylerse söylesin, kitabı aykırı her şey yanlıştır. İhtilaf-ı metali meselesi var, kısaca arz ediyorum uzatmamak için. İhtilaf-ı metali. Ay belli yerlerde, belli günlerde doğar, herkes kendi memleketinde hilalın tüluğuna göre oruç tutar, tüluğuna göre de bayram yapar. Bir de bu hesap var. Onun için müftülere sorsanız, çok müftüler derler ki, Suriye'de onlar kendilerine göre, arz ve tul dairelerine göre, biz kendi arz ve tul dairelerimize göre oruç tutuyoruz derler. Fakat burada da bir yanlışlık var. Evvela yanlışlığın temelindeki şeyi arz edeyim. İhtilaf-ı metali meselesi Hz. Aişe'den zayıf bir hadisle anlatılmaktadır. Hanifi mezhebinin dışında da ihtilaf-ı metali yoktur. Yani ayın belli zamanlarda, belli yerlerde görünmesi ve ona göre o memleketin ayrı ayrı oruç tutması, diğer üç mezhepte yoktur böyle bir mesele. Hanefi fıkhında vardır böyle bir mesele, mütekeddiminde yoktur. Yani Sereksi böyle bir şey bahsetmemiş, Huluhani böyle bir şey bahsetmemiş, Bezdevi böyle bir şey bahsetmemiş, Müteekhirim böyle bir şey bahsetmişler. İbn-i Abid'inde var böyle bir mesele. Bu meseleye mesned olarak da Hz. Ayşe'nin hadisini alıyorlar. Hz. Ayşe'nin hadisi, hadis nekadınca, erbabınca tenkit ediliyor. Bu hadisin aslı yoktur diyorlar. Bu mevzuda merfu gibi bir hadiste i̇bn Abbas'tan divayet ediliyor. Bunu Buhari Müslim'de görüyoruz. Fakat i̇bn Abbas'tan da mevkufen hadis ıslahıyla geliyor bu. Hz. Muaviye'nin yanından, Şam'dan gelen bir zata soruyor, ''Ne zaman bayram yaptınız?'' falan gün. Ben diyor orada sizin orada bayram yaptığınız gün burada Hilal'i görmedim, ben yapmam diyor, bir gün sonra yapıyor. Bu sahabi arasında olan bir geçimsizliğin ifadesi, bir muhalefet de olabilir bu mesele. Hz. Muaviye'ye i̇bn Abbas'ın tam itimat olmaması da olabilir. Ama haddi zatında bu bir eserdir. merfu gibi görünüyor, Efendimiz'e isnat ediliyor gibi görünse bile, fakat şüpheden hali değil. Ali Ayrı ayrı yerlerde, ayrı ayrı hilallerin görülmesi, ayrı ayrı zamanlarda oruç tutma mecburiyeti hasıl olması gibi bir mesele, işte bu iki hadise dayanmaktadır. Başka yok. Üçüncüsü zor gösterilir. Bununla beraber bakın şimdi, İhtilafı metaliyi anlamak lazım. Başta arz ettim ben, hilal şartta daha sonra görülür, kartta daha önce görülür. Çünkü o güneş gibi değildir. Önce doğduğu memleketlerde görülsün. Belki o, teşekkül etmeye başladığı andan itibaren bir tel gibidir. Büyüye, büyüye, büyüye, büyüye, garba doğru geldikçe, iyice batıya doğru geldikçe iyice büyümüş olur. On saat sonra hilal, kalınlığı on misli olmuş olur. Binan Ali, cihanın şarkında daha evvel Ramazan, garbında daha sonra Ramazan aslı yok bunun. Bir de bakın ihtilafın metali nasıl anlamak lazım. Biz hangi dairede bulunuyoruz, hangi dilimde yerin diliminde bulunuyoruz, avam da anlasın bunu kürelere baktığımız zaman da onun dilimlere bölündüğünü görüyoruz. Biz de bir dilimde bulunuyoruz. Bizim eski tabirimiz de, bunlar bu dilimler işte dikine olanlarına arz diyorsak neyse öbürüne tul diyoruz yani tul daireleri, arz-tul daireleri. Belli bir arz, belli bir tul dairesinde bulunuyoruz biz. Binan Ali değişik yerler itibar ettiğimiz zaman bizim arz-tul dairesinin dışındaki kimseler itibar etmek gerekir. Mesela aynen Türkiye'nin arz ve tul dairesinde bulunan memleketlerde bayram yapılıyor, hilal görülüyorsa biz ayrı denmez ona. Halbuki bizimkilerin ayrı ayrı yerler, yani ihtilafı metaliye göre oruç tutma hesapları bakın nasıl yanlış. Suriye'de oruç tutuluyor. Bizim bir köyün yarısı Suriye'de kalmış, yarısı Mardin'in bir kazasında. Bunlar yan yana köy, ortadan hak geçmiş. Şimdi Suriyeliler bir gün evvel yapıyorlar. Yapıyorlar biz diyoruz ihtilaf-ı metali. Yahu biraz bu köyün yarısı bu tarafta kaldı. Şayet bir ihtilaf-ı metali düşünülüyorsa Kars da Edirne arasında düşünmek lazım. Anlıyor musunuz? Kars da aynı günde yapılıyor, Edirne de aynı günde yapılıyor. Mardin'in bir köyünün yarısı Suriye'de kalmış, yarısı bu tarafta. İhtilaf-ı metali diye onlar bir gün evvel yapıyor, bir sonra bir gün sonra yapıyoruz. Müftü dahi söylese gülüş duruma düşer bunu. İhtilafı metaliği anlamıyor esasen. Hilalin ayrı ayrı yerlerde, dairelerde ayrı ayrı görünmesi olmaz böyle bir şey. Kahire'de ezan okunuyor, İzmir'de de ezan okunuyor. Bazen tıpa atıp aynı anda okunur, bazen 20 dakika, bazen 30 dakika fark eder. Onların ekvatora daha yakın olmasındandır bu. Binaenaleyh aynı dairede bulunuyoruz. Biz ayı gördük dediler mi? Demek ki bunun manası bizim dairede ay göründü demektir. Eskiler ihtilafı metali bilmeyebilirlerdi. Arz sul dairesini bilmeyebilirlerdi. Coğrafya bu meseleyi küreleriyle, coğrafyasıyla, arz sul daireleriyle karşımıza çıkarmıştır. Bu mevzuda herhalde aksini iddia etmek saflıklık olur. Bunu daha Ariz amik arz etmiştim ona binaen atıf yaparak geçiyorum. Ramazan orucunun kazasını kasten bozmak kefaret icap ettirir mi? Tek kelimeyle Kazayı bozmak kefaret icabet ettirmez, sadece gününe gün tutar. Ancak kefaret orucu tutan bir kimse belli bir miktar tuttuktan sonra arayı açarsa, fasl ederse yeniden baştan başlaması lazım. Tabi bu erkekler için, kadınlar için değil. Ayların kamer ayına göre tanziminin hikmeti not. Söylentilere göre Hristiyanlar daha akıllı olduğu için dini günlerini ve yıl başlarını aynı seneye rastlatıyorlar. Buna söylenti dediğine göre cevap vermeye değmedi. Müslümanların ibadet ayları gökteki kamera göredir. Bunu bir iki defa vesileler bularak arz etmeye çalıştım. Bu vesilelerden bir tanesi de Ramazani Şerif orucunu tutma, Ramazan'da ve Kurban'da bayram yapma ve bunları hilale göre yapma ve yine hilale göre Arafat'a çıkma ve yine hilale göre haç yapma, hilale göre müzdelifede bulunma, hilale göre şeytanı taşlama. Dini ibadetlerimizin zaman olarak ayarlanması hilale göre Allah tarafından ayarlanmıştır. Resul-i Ekrem vesselam da bunu esas almıştır. Bu husus üzerinde bazı vesilelerle uzun boylu durduk. Ama hilale göre bunların tanzim edilmesinin hikmeti soruluyor. Malum kameri aylar diğer aylardan 10 gün eksiktir. 55 gün oluyor, 355 gün gibi bir şey oluyor veya 54 gün veya 56 gün. Her sene buna göre ay bir ay, mesela Ramazan-ı şerif veya Şevval veya Zil Kâdê, Zil buna göre her sene 10 gün ileriye geliyor. Bunda çeşitli şeyler var, hususlar var, faydalar var böyle tanzim edilmesinde. Bir ibadeti taat değişik mevsimlerde yapılma imkanı verilmiş oluyor insana. Mesela gökteki aylara göre, güneşe göre Ramazani şerif tutulsaydı, bir ay tespit edilseydi buna Ocak ayı veya Şubat ayı. Müminler yaz aylarında hiç behriz yapma imkanını bulamayacak oruç tutamayacaklardı ve kısa günlerde dinlenme anında oruç tutacak, bir alışkanlıkla oruç tutup tutmadıklarını bilemeyecekler. Allah Celle Celaluhu her mevsim ve her ayda çevirmek suretiyle bunu sıcakta, soğukta, ilkbaharda, sonbaharda her ayda oruç tutma imkânını veriyor. Hijyen açısından, bu meselenin bir hekime götürülmesinde ben fayda mülaze ediyorum. Bir insan üç beş senede bir, bir periz yapmalı şöyle, kendisini bir perize çekmeli. Fakat bu periz, mütemadiyen, muttasıl, senenin hep aynı ayında mı olmalı, başka başka aylarda mı olmalı, bir hekime götürülecek bir husustur bu mesele. Münakaşası yapılacak bir husustur. İnşallah ileride size bunu anlatma imkanı olacak. İster namaz olsun, İster oruç olsun, vaka namaza çok teşvik etmiyor. İster hac olsun. Bu mevsim değişikliği, değişik mevsimlerde, değişik zamanlarda müminler değişik şekillerde ibadet yaptınlar. Yazın doğruya gitsinler, kışın da oraya gitsinler. Bu meselenin bir yönü sadece. Bir diğer yönü şudur. İster hac gibi ibadet olsun, ister oruç gibi ibadet olsun.